Elhamdülillahi El Rabbil Alemin Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in El-E'raf suresinin 97, 98, 99. ayetleri Nahl suresinin 45, 46, 47. ayetleri Allah'ın rahmetine yaslanıp keyfine göre yaşanmak yani mekrullah konusunda ciddi bir uyarı ihtiva ediyor. Bu altı ayeti celile çok muhteşem uyarıyor. Bu ayetleri muhakkak <gülüyor> bu modern çağın şu tuşa basıp her şeyin ayağına gelecek, ekmek almaya bile gitmeyecek, internetten ekmek siparişi verecek türünden alışmış neslin şu iletişim çağı neslinin Allah'ın rahmeti tuşa basılarak çağrılmaz. Ter akıtılarak, kahır çekilerek, gece namazına kalkılarak, haramlardan korunmak için çırpınılarak Allah'ın rahmeti ancak kazanılabilir mantığını anlaması lazım. Bu ayetler dolayısıyla hoca efendilerin kürsülerden anlatması gereken, karı kocanın evde oturup Rabbimizin rahmetine ne yapıyoruz bir kadir gecesi, sütlaç yapıp dağıttık diye filan kandil akşamı simit yedik simit dağıttık veyahut da insanlara çorba yapıp verdik diye bu kadar rahmet kolay mı ne çekti Ebu Bekirler ne çekti Aliler bu dünyada sorusuna cevap bulmaları için bu ayetleri okuyoruz Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Efe emine ehlül kuran en ye'tiyehum Ba'suna bayatan ve hum na'imun. Şu şehirlerde yaşayanlar onlar bir gece uykuda iken azabımızın onları bulacağından hiç korkmuyorlar mı? Nasıl kendilerini güvende hissediyorlar? E ve emen alul kura em bi'atihum ba'suna duhhan ve ya da şu şehirlerde yaşayanlar bir sabah vaktinde onlar oyun eğlencedeyken azabımızın onları bulacağından korkmuyorlar mı? Efe eminu mekrellâh <sessizlik> Allah'ın tuzağından nasıl emniyette oluyorlar? Fela ye'menu illa el kavmul khâsirûn <fessizlik> Hüsrana uğrayanların dışında hiçbir kavim Allah'ın azabını yok kabul etmez. El-A'raf suresinin 97-98-99. ayetleri. İnsanlar uykudayken, sabah işlerine gidip eğlenirken, Allah'ın azabı tak diye gelir. Acaba gece yarısı olan depremleri mi kastediyor Allah? Ya da sabah işe giderken otobüs durağında otobüsü bekleyenlerin depremi görmesini mi kastediyor? Hayır, hayır, hayır. O Allah'ın azabının kaçta kaçıdır ki? Bir deprem oluyor. Bin kişilik bir apartmanda diyelim. 70 kişi ölüyor, 80 kişi ölüyor. Kökten kazıyan azabı da var Allah'ın. Hiç kimsenin ölmediği ama herkesin perişan olduğu, çöktüğü azabı da var Allah'a. Zaten azabı, Allah'ın kudretini ve büyüklüğünü sadece depremle, sadece volkan patlamasıyla filan sınırlamak da bir iman zafiyetidir. Hiç görünürde bir şey olmadan sana uykunu zehir eder Allah. Psikolojiklerin elinden ilaç yetişmez sana. Azap için, yani çok büyük, böyle zelzelelere falan gerek yoktur Allah'ın açısından. فَمَا bi بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Biz bu alemlerin Rabbi Allah'a kim zannettik? Ne zannettik? Bu soru çok önemli. Nehel suresinin 45-46-47. ayetine gelelim. Fehimen el-lezina makarus şu günah işleyenler. En yaksifallahu bihumul-ard. Toprağa batmaktan korkmuyorlar mı hiç? Ev ye'tiyumu'l-azabu min hayatin Hiç haberleri yokken onlara azap gelmesinden korkmuyorlar mı? Ev ye'huzuhum fi taqallubihim fe ma bi mu'cizin. Onlar işlerinde, güçlerinde iken Allah'ın onları alıp perişan edeceğini hiç düşünmüyorlar mı? <gülüyor> ya da Allah'ın onları hiç ummadıkları bir yerde helak etmesinden korkmuyorlar mı? <gülüyor> İyi bilin ki Rabbiniz çok merhametlidir acıyor da böyle olmuyor. Ama bardağın taştığı yerde olur. Olursa tamam. Abdullah ibn Mes'ud Radıyallahu anh'ten bir söz naklediliyor. Bu sözü de yine bilgisayar çağına taşımamız gerekiyor. Diyor ki mümin işlediği günahları şöyle görür. Bir dağın eteğinde duruyor. Dağ da hareket etti onun üzerine doğru geliyor. Dağ kalktı geliyor üstüne çökecek. Günahlarını böyle görür mümin. Facir, yani çizgiyi aşmış günahkar ise, günahlarını burnuna konan bir sinek gibi görür. Böyle öp öp yapsa uçacak sinek zanneder. Demek ki günahlara bakış tarzı bile, mümin ve facir olmak arasındaki farkı gösterebiliyor. Tövbeye doğru hissiyatı oluşturuyoruz şimdi. ok bin Amir, radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir hadis-i şerif rivayet ediyor. Ahmet bin Hanbel'de 17.311. hadis-i şerif bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kul günah işlemeye devam ettiği halde, Allah'ın ona nimet verdiğini hala görüyorsan, bil ki bu bir istidraçtır. İstidraç. Not ediyoruz. İnsanlık yaratıldığı günden beri Allah'a bu kadar isyan olmamıştır. Bu asırda olduğu kadar. Çünkü en büyük haramlar faizinden cinsel sapıklığa kadar en büyük haramlar kanun himayesi altına alınmış ki tarihte hiç olmadı bu. Hiç olmadı. En büyük faizciler insanlık tarihinde Yahudilerdir. Peygamberlerin vardı olduğu günlerde faizi günah olarak işlediler. Ama kanunlaşmadı hiçbir zaman. Bu asırda kanunlaştım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani Allah bir adam günah işliyor günahlarda kudurmuş çizgiyi aşmış böyle tövbe mövbe de yok. Hala Allah ona nimetler veriyor. Her istediği oluyor adamın. İstidiraçtır bu buyurmuş. Ne demek istidiraç? Fare yakalansın diye bir avuç peyniri tuzağa koyuyorsun. Fare ona geliyor. Sonra tuzak bir sebeple çalışmıyorsa, yarın kaşar peyniri koyuyorsun. Yahu leş hayvana kaşar peyniri hediye edilir mi? Yakalanacak o. Allahu Teala'nın mülkünde bütün kafirlere Adem Aleyhisselam'dan beri verdiği servetler, Şimdiki servet değil, ta Adem Aleyhisselam'dan beri Karun gibi niceleri geldi geçti. Hepsinin serveti Allah'ın ülkünün nesi yapar? trilyonda biri mi yapar? Nedir ki bunlar? Ne olur bir kafire 100 trilyon dolarlık bir servet verse Allah? Ne olur ki Allah'ın nesine tekabül eder ki bu? El-En'am suresinin 44. ayetini okumuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. bu deyince. Bu hangi ayettir? فَلَمَّا نَسُوْ مَا Bizim onlara hatırlattığımız ayetlerimiz, hükümlerimizi unutunca onlar, bütün kapıları onlara açarız. Yani nimetler yağdırırız, her şeyi veririz. O kadar ki şımarmaya başlarlar, ellerindeki nimetlerle şımarırlar, biz de onları ansızın yakalarız. Böyle bir istitraç var demek. Dolayısıyla müminin, Allah'ın azabına karşı kendisini, babası dindardı, geçen sene sadaka verdi, bir vakfa bağış yaptı, veyahut da hacca gitti, ondan sonra faiz serbest gibi, ondan sonra yalan da sakınca yok gibi, Onların düğününde bir hoca efendi dua etmişti, çok kimseler dualar etmişti gibi geçmişin bir takım güzelliklerine bağlayıp keyfine göre Allah'ın şeriatının tehdit geçildiği günahlarla dolu bir hayat yaşayanların düştüğü tuzak acilen tövbe edilmesi gereken kebair günahlardan biri olan el-amnu min mekrillah. Allah'ın rahmetine yaslanıp keyfine göre yaşamak denen günahmış. Peki buna düşmemek için Müslüman neler yapması lazım? Evet asıl önemli olan bu. Bir, bunun en önemli sebebi şeytanın vesveseleridir. Şeytan sürekli ah rahmetli deden senin o ne zikir çekerdi be. Ya Allah, yedi kuşak yeter o be, yedi kuşak yeter. Verdiğin bir iftar, onu da kaçırdığın vergilerden verdin Allah bilir. Geçen sene verdiğin iftarda o muhacirler ne dualar etmişti yahu. Allah Allah, Allah Allah, adamlar eve gidince de üç gün yememişlerdi. Ne güzel yemek edirmiştin sen. Yahu senin bir gün sonra yediğin yemek, o verdiğin iftarın on katıydı ama. Onu, onu unutturuyor. Sürekli vesveseyle bir kere bir cumaya gittin ya bir hafta onun kotarıyor veriyor sana. Bir sadaka verdin ya oh servet harcadın sayıyor. Şeytanın vesvesesine ve müminin imanını sulandırmasına, Allah'ın azametini unutturmaya karşı provokandasına, provokasyonuna hazır dikkat edecek mümin. Allah'ın rahmetini celbedecek filan işi konuşunca evet doğru bunu yaptım. Ama ne kadarıydı yaptığım, ne kadar yapmam gerekenin yanında tefekkür edip şeytana taarruzda bulunacak. O dalgaların, saldırılarının engellenmesi olacak bu böylece. Ve mümin yaptım bitti değil, Ölünceye kadar Hatta ye'tiyekel yakin Ölüm gelinceye kadar ben farzları yapacağım Nafileler yapacağım Haramlardan kaçınacağım diye bir slogan bilecek Yaptım oldu değil Yapacağım olacak inşallah diyecek Bu nedir? ramazan Şerif'le stop etmemek demektir Hacca gidince bir vites değişikliği yaptım, hız kattım imanıma demektir. Sadaka verdim, elhamdülillah bu nasip olduysa bundan sonra daha çok vereceğim demektir. Heyecanlanmaktır. Hatta ve hatta. Mesela oğlu hafız oldu, kızı hafız oldu. Elhamdülillah şükür edecek. Edecek tabi. Ama Allah için en az benim evimden 10 hafız çıkmalıydı yiyecek bir tanesine yaslandın mı şeytan o bir taneyi bir gün bitirdiği zaman hafızsız kalacaksın sen mesela mesela yani şeytan günlük bin frekans gönderiyor oldu tamam bak keyfine bak diyor iki bin frekansla karşı taarruz yapmalıyız şeytana mantık bu olacak ve üçüncü mühim nokta mümin Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh dediği gibi olacak. Bir günah. Kazara elinden, dilinden, gözünden, ayağından çıktığında bu gece azap melekleri beni batıracak diye düşünecek. Ne demişti Abdullah İbni Mesud? Mümin bir günah işleyince bir dağın altında kaldığını zanneder. Dağ üstüne düşüyor zanneder. Facir ne zanneder? Sinek kovduk Gitti. Demek ki günahlara karşı ciddiyet olacak. Mesela düğüne gidiyorum. Düğünde Allah'ın haramları var. E bir düğün bu. Bir düğün ama melekler de benimle geliyorlar. Üstelik rahmet melekleri dışarıda bekliyor. İçeride yanlış işler var çünkü. Sol tarafımdaki melekler gelecek benim kaydetmeye. Düşünür. Yani günahları ürküp ürküp ürküp çökme nedeni yapmıyoruz. Bu yanlış. Alır alır bakarız. Allah'ın izniyle Ramazan az kaldı zaten. Töbe ederiz. Mantığıyla bakmak yanlış. Günahlar bir akrep gibidir. Tedbir almazsan sokar. Akrebi de yok edemezsin bu dünyada. Ama akrebe karşı delikleri kapatıyorsun bahçeyi ilaçlıyorsun görünce kürekle vuruyorsun gebersin diye akrep, yılan yok kabul etsen olmaz abi kardeş olalım desen akrepten yılandan kardeş olmaz müminin günahlara bakışı bu şekilde olacak ve mümin Allah'ı zikir Kur'an kıraatı tesbih tarikata girmese de Tasavvuf eyle olmasa da dilini yaş tutacağı şeylerdir. Ne demek dilini yaş tutacak? Yani tarikattaysan Şeyh Efendi sana görev veriyor, günde bin defa salavat getireceksin diyor. Bin defa şunu diyeceksin diyor, tarikat bu demek. Şuna da yapmayacaksın. Yani genel hatlarıyla bu. Bunlar Allah'ın emri, Şeyh Efendi'nin emri değil ki. Dolayısıyla ben iki katlı bir apartmanda oturuyorum, İki katlı apartmandan inerken ortalama 25 basamak var diyelim. 25 kere subhanallah diyebilirim. Her günde o basamakları kullandığıma göre çok rahat günde mesela 10 defa inip çıktıysam elhamdülillah bu 250-500 defa subhanallah demektir. Ya. Bir tanesini Allah cennet vaat ediyor bunun. Çıkarken de sünnete uygun olsun diye Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber basamaklara öyle çıkarım. Arabaya kontağı sokarken Bismillahirrahmanirrahim derim. Sübhanelezi Sekharana okurum. Devam ederken Lehevle la kuvveti illa billah derim. Trafiğin tıkandığını gördüğüm zaman uf puf edip arabanın camını açacak yerde Lehevle la kuvveti illa billahil aleyhil azim derim. Arşın en dibine kadar yaklaşırım. Mümin, Allah'ı zikir, Kur'an, tesbih gibi işlerde meşgul olursa şeytanın frekanslarından korumuş olur kendisini. Ve buna rağmen ortaya bir hata çıkınca tevbeyi otomatiğe bağlamak gerekir. Çünkü mümin hata etmez diyemeyiz. Böyle bir gerçek hayat yoktur. Mümin hata eder. Ama hatasının turşusunu kurmaz. Müminin farkı odur. Dolayısıyla tövbeyi otomatiğe bağlasak, biiznillahü teala tövbe beklemez. Sıkıntımız nereden kaynaklanıyor? Tövbeyi biz, mesela kandil gecelerine, mesela Ramazan gününe, mesela Cuma akşamına, yani belli günlere erteliyoruz. Hayır tövbe benim hapşırdığım gibi bir olaydır. Nasıl ciğerlerde böyle bir daralma oluyor bir şey oluyor hapşırıp rahatlıyorsun. Ciğerlerinde daralma olduğunda hapşırdığın gibi öksürüp rahatladığın gibi tövbe de bir öksürük çeşididir. İnsan bünyesiyle inşallah ben pazar günü tatil olacak bugün salı pazar günü öksüreceğim diyebiliyor musun? Pazar gününe kadar öksürük saklarsan boğulursun. Günahlar da tövbesi ertelendiği için başımız belaya giriyor bizim. Peki faizli krediyi alalım. Otomatikte bankadan çıkınca tövbe ederiz. Böyle mi diyoruz? Biz oynamıyoruz. Gerçeği konuşuyoruz. Tab tabancayı alnına dair bir sıkayım vermeyi sonra hastaneye gidelim diyor musun? Hayır. Kazarak kurşun yersen hastaneye gidiyorsun Öyle yaparsan hastaneye gidemezsin ki tövbeyle oynamıyoruz biz Hayatımızda oynamadığımız gibi sağlığımızda oynamadığımız gibi Peki bu Allah'ın azabından emin olmak rahmetine yaslanıp keyif sürmek Sonuç olarak neden bizi ürkütüyor Çünkü su hatimeye götürüyor bu Ne demek su hatime, Hüsnü Hatime'nin zıttı demek. Mümin, mümince kelimeyi tevhidle ölürse Hüsnü khatime güzel bir ölümle ölmüş olur. Su-i Hatime nedir? Berbat bir ölümdür. Hani trafik kazasında ölüm demiyor, ona belki şehit olur insan. İman açısından, günahlar açısından berbat bir ölümle ölmeye su Hatime diyoruz. Allah'ın azabını hafif görmek. Rahmetine yaslanıp keyif sürmek su ihatimeye götüren bir yoldur. Elbette su ihatime olmadan öyle olur demeyiz, diyemeyiz. Çünkü o, bunun da tövbesi var. Bu bu büyük günah olduğu halde bunun da bir tövbesi var. Zinanın da tövbesi var. Tövbesi olmayan bir günah yok ki. En büyük günah haşasın mehaşa. Allah'ın oğlu var, kızı var demektir. Allah'ın hanımı var demektir. Hristiyanların yaptığı gibi bunun bile tövbesi var. Estağfurullah ya Rabbi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Kull huvallahu ahad. Allah ussamad. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekullahu kufuvan ahad. Diye iman etti mi bir Hristiyan? E mümin oldu. Bu, o günah kurtuldu bitti. Bunu yapmadığı zaman su-i hatime geliyor. Dolayısıyla su-i hatimeyi getirecek kadar riski olan bir kebair günahı Nasıl mümin böyle teyit geçer bir şey yokmuş gibi kabul eder? Ha bu hayatta şaairullah dediğimiz noktalara saygı azlığıyla başlar. Şaairullah nedir? Allah'ın adı. Yani Allah'ı sembolize eden şeyler demek. Allah'ın adı Kur'an, ezan, kelime-i tevhid, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Bunlar Allah'ın şairidir. Yani Allahu u Teala'yı sembol ediyor bunlar. Ezan, Allah'a çağırıyor. Kaç kere Allah geçiyor ezanda. Ezan okunurken sigarasını söndürmeyen, atmayan mümin Kafir olmaz. Ama bu, şeytan için bulunmaz mı fırsattır. Ezana saygısızın, Kur'an'a saygısızın, Kur'an'ı müzik notalarına göre okuyanın, Kur'an'ı ticaret yapıp keyif sürenin, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ehli beytine saygıda kusur edenin, o anki pozisyonu, diyelim ki küfür kafirliği gerektiren pozisyon değil, ama o virüsü o vücutta görünce iblis onun üzerinden su ihatimeye kadar götürür maazallah. Onun için mümin Allah'ı temsil eden, sembolize eden mukaddesata taazim gösterir. Bunun için mushafı mümin bir yere bu şekilde atmaz, atamaz. Koyar. Bunun için gazeteyi, dergiyi mushafın üstüne koyamaz mü'min. Bu bir saygı meselesidir. Bunun için Allah'ı zikir olan sözlerle, Kur'an'la eğlenilmez. Müzik haline getirilemez. Su-i hatimeye kaydırır mü'mini. Maazallah. Maazallah. İkinci olarak da mü'minin imanı ancak bir cemaat mantığı içinde bulunulduğunda daha garantide olur. Eğer mümin yalnız kalırsa kurt şeytanın tuzağına düşer. Cemaat camide namazı beraberle kılmak ki adı tamam. Mümin kardeşlerinin varlığı dadır. Nedir? Cemaat, sen faizle ev alacağın zaman, çocuğunu haksız yere dövdüğün, evden attığın zaman, hanımına eziyet ettiğin zaman, yalan konuştuğun, görüldüğü zaman, müminlerin lehine olmayacak siyasi bir karar, destek verdiğin zaman, geliyor mümin kardeşlerin, selamun aleyküm, sen ne yaptın? Allah'tan korkmadın mı? Niye eşine böyle yapıyorsun? Bu evi niye böyle aldın? Bize söyleseydin de biz sana topluca ev alsaydık Allah'ın haramına girecek yerde aynı parayı bize ödeseydin diyen mümin kardeşlerin varlığına cemaat diyoruz biz. Örgütlenmeye değil. Örgütlenmenin adı değil cemaat. Tabi bunu dinleyenlerin cevabı hazırdır. Ne diyecektir? Nereden bulacaksın öyle mümini? O müminler de nereden böyle dostu bulacaksın diyorlar zaten. Hiç kimse el yok çırpmak için demesin. Senin elin olmadığın için karşıki el yok zaten. Sen mümin kardeş kıymeti bilecek bir kıvam gösterdin de Allahu Teala mı sana öyle mümin kardeş göstermedi? 10 bin kişi değil de 7 kişi olur. O 7 kişinin kıymetini bilirsiniz 7 kişi olarak. Parayı, aileyi, eş dedikodusunu, çocuk yaramazlıklarını vesaireyi e, hiçbir şekilde e, alet etmezsiniz o kardeşliğe. Allah yedi kişi daha verir seneye size. Deyin şakartum, le Mümin kardeşlik de Allah'ın nimetlerindendir. Kıymetini bilenlere Allah artırıyor onu. Bir mümin, bir mümin kardeşinden borç aldığında borca iki ay kaldı. Onu ben ödeyemezsem o mümin kardeşim zarar eder. Evet kızmaz bana ama zarar eder deyip iki aylığına ek mesaili bir işe girerek geceleri de dahi çalışarak, iki saat uyuyup gerisini çalışarak o borcu ödediği zaman Allah ona da, öbür mümine de bereket verecek. Kardeşlik de bereket görecek, para da bereket görecek. Yani mümin cemaatsiz kaldığında o cemaatle oluşacak anonim Anlayışlı Müslümanlığı geçmişin hayalleriyle ve avuntularıyla doldurur. Mekrullah'a düşer böylece. Ve mal sevgisini, koltuk sevgisini, önder olma sevgisini, şöhreti abarttığı zaman mümin buna düşer. Bu sevgiler olur insanda. Herkes iyi olayım, önder olayım düşünür ama tapınmaz buna. Mal istemeli mümin Allah'tan ve çok çalışmalı, malı olmalı ama malı cebine koymalıdır. Tartışmayı seven, çok tartışan müminde de sorun olur. Tartıştıkça mümin zarar eder. Tartışmayan insan olmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir kavim, Birbirleriyle tartışmadıkça Allah onların bereketini kaldırmaz. Şimdiki sosyal medya mantığında ne kadar tartışırsan o kadar popüler oluyorsun. Allah ise ne kadar tartışmaz وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْزِ içine ne kadar gömersen o kadar Allah'a yakın oluyorsun. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Cennet için sözünü ederken Allah ve sareu ila mawfiretim rabbikum Rabbinizin mavfiretine koşun ve cennetin ve cennete koşun ve cennete koşun, koşun buyurunca Allah Teala uiddet lilmuttakin O cennet kim için hazırlandı? Onlardan o hazırlananların mantıklarından biri velkazimine'l gais öfkelerini içine gömüyorlar bunu dışarı kusmuyorlar. Onlar için hazırlanmış. Lanet olsun böyle bir sosyal meddeye ki bizi daha çok tartışmaya, daha çok dedikodu yapmaya, daha çok nemime yapmaya, daha çok yalancının yalancısı olmaya sevk ediyor. Ve aynı zamanda da sonu su hatime olarak gelebilecek mekrullaha bizi düşürüyor. Ve şeriat ilimlerini imam hatip talebesinin medrese talebesinin işi olarak görme mantığı da başımıza gelmiş felaketlerden birisidir ve bu tehlikenin en önemli nedeni bütün bu hali dedik ya Allah'ın şairini hafif görmek, cemaat dışında kalmak vesaire vesaire en önemli neden tevbenin geciktirilmesidir. Çünkü tövbeyi yaptın mı anandan doğduğun gibi temiz olacaksın. E, tövbeyi yapmayınca bu hata birikiyor. Mesela bir küçücük virüstü o. Senin ciğerlerine girdi, böbreğine girdi, bir yere girdi. Orada organ kadar büyük yer işgal etti. Böyle düşünüyoruz. Bütün bunlar Allahu Teala'nın kulluğu için yarattığı insanın Allah ile arasına engel koymasıdır. Ne? Yani şeytanın vesveselerine teslim oluyor, ibadeti süreklileştiremiyor, vesaire bu saydığımız şeyler, bunların hepsinin temelinde bir, Allah'ı tanımamak vardır. Tanımadığından niye korkacaksın? Tanımadığını niye seveceksin? Allah'ı tanımak, Esma husnasını bilmek, Kur'an-ı Kerim'de Allah diye başlayan ayetleri bilmektir. Ve ikinci sebep bit'atlerdir. Bit'atler ne demek? İmanda ashab-ı kiramın bilmediklerini ilave ediyorsun. İbadetlerde, amelde ashab-ı kiramın yapmadıklarını ilave ediyorsun. Dolayısıyla gündem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu gündem değil senin dininde. Sulanmış, bozulmuş, abartılmış gündeme dönüyor bu sefer. Onun için Allah'ı bilmemek, dinde bid'at çıkarmak ve üçüncüsü de insanın iç kebairi işlemesidir. İç kebair, dış kebair diye iki türlü kebair var. Ne demek iç kebair? Kibir ben kibirliyim. Bu kibrim kalbimden ve iç organımdan yansır. Dolayısıyla mesela böyle otururken kibirli olduğumu kimse bilmez. Bir evliyadan bilinirim. Mesela gurur. Gurur bir iç hastalıktır. Kalp hastalığıdır. Dışarıdan bir şey görülmez. Ne doktor anlar bunu ne kimse anlar. Mesela Bel'an bin Ba'ura denen Kafir olarak Allah'a gider ama aslında büyük alim bir insanmış. Ne ile gitti? Hanımının ailesinin sevgisi yüzünden gitti. Yani onu yeri geldiğinde öğrendiğimizde göreceğiz ki yani büyük alim, duası makbul bir adam köpek gibi gitti. Ahirete diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Köpekler gibi geldi bize diyor. Neden? Çünkü hanım tarafıydı, onun ailesini üzmemek, kaynanası kaynatasının hatırı, baldızların hatırı derken Musa Aleyhisselam'a düşman oldu. Musa Aleyhisselam'a düşman olunca köpekleşti. Nereden geldi bu? Kalpte sevgi kontrolü diye bir şey var. Sevgiyi yanlış yöne bağladığın zaman, kontrol etmediğin zaman kebair günahtan birisi karşına çıkar. O kebair günah dediğimiz şey işte iç kebairdendir. Ve dış kebahirler, faiz, içki, bunlar da dış kebahirdir. Bunlar da birincisi Allah'ı tanımamak, ikincisi bid'atlere bulaşmak, üçüncüsü iç kebahir, dördüncüsü dış kebahir, beşincisi de küçük günahları unutuvermektir. Allah ile kul arasına giren engel. Küçük günahları unutmak ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Küçük günahlar aslında cehenneme götürmüyor. Ama bünyenin bağışıklık sisteminin eritebileceği şeyler demek. Hep böyle tövbe hastanesindeyiz ya. Mesela hafif bir rüzgarı bünye kaldırıyor, vücut ısısı onu dışarı atıyor. Ama buzdolabı gibi bir yerde saatlerce durursan bağışıklık sistemin... Karşılayamıyor, vücut harareti onu karşılamaya yetmiyor, hasta oluyor. Küçük günahlar hiçbir zaman hiç şeyler değildir. Ama imanımızın ve ibadetimizin içinde kaybolup gidebilecek şeylerdir. Ama onları biriktirin, biriktirip tuttuğun zaman vücudun artık tahammül edemeyeceği kadar büyürler. Onun için büyük bir günah, Helake götürüp Allah ile aramızda bir perde olduğu gibi küçük günahlar da çaplarını açtıklarında, bir kenarda yokmuş gibi tutulduklarında aynı sonuca götürebilirler. Ve altıncı bir sebep şirke giden yollarda bulunmaktır. Kul ile Allah arasına giren engeller. Bunların ayrıntıları, ayrı bir mesele. Ve yedinci sorun Allah'ın helallerini sınırsızlaştırmaktır. Neden? Çünkü ibadet, kulluk, Allah'ı sevmek bir mesai istiyor. Bir vakit istiyor. Bir yoğunluk istiyor. Akşama kadar meyve suyu içen biri nasıl Allah'ı zikretmeye vakit bulacak? Akşama kadar telefonla lakırdı yapan biri ne zaman Kur'an okuyacak? Evet, telefonla muhabbet etmek helaldir, mubahtır, ama Allah ile aramıza girmeye başladığında beladır. Düşünüyoruz. Ve gaflet hastalığı. Sekizinci sebep de gaflettir. Gaflet ne demek? Dalgın yaşamak demek. Kafirler ile İstanbul'a gelmeden uyanamıyorsun sen. E böyle böyle vatandaşlık olur mu? Şeytan da kalbe ordularıyla girmeden anlamak lazım bunu. Seni çağırdıkları düğün, hatta seni çağırdıkları iftar sofrası bile sorunludur. Oraya gidince gaflet ehli oluyorsun sen. Evet gaflet hemen o anda Allah'tan koparmıyor seni ama Allah'tan kopuş ve araya engel giriş sürecini başlatıyor. Dokuzuncu neden de örf ve adetler gelenekler göreneklerdir. Dinimizin önüne geçmiş örf gelenek, görenek lanet olası bir şeydir. Ve onuncu sebep de kulun ucup hastalığına yakalanmasıdır. Ucup Hastalığı ne diyoruz biz? Yaptığın işi beğenip kendi puanını kendin vermendir. Namaz kılıyorsun yani tam oldu bu namaz diyorsun. Kim dedi sana tam olduğunu? Melekler mi dedi? İşte filancayı seviyorum. Hazreti Ali'yi seviyorum. Hazreti Ebu Bekir'i seviyorum. Böyle sevilir mümin. Kim dedi? Bir de eşini sevmeyi tarif et bakalım. Sevdiğin eşin için yaptığın fedakarlıklarla sevdiğine bu Bekir için yaptığın fedakarlıkları ölç, karşılaştır, bak bakalım hangisini daha fazla seviyorsun? Kudüs diye bir davan var, bir de tuttuğun futbol takımı var. İlgi alanını, fedakarlıklarını, gören bakalım. Köyüne gösterdiğin alakayı Doğu Türkistan'daki mümin kardeşlerine gösterdiğinle ölç bakalım. Dolayısıyla kendi işimizi yani ibadetteki işimizi Allah için yaptığımız işlerimizi kendimiz ölçüp biçip bu anlamaya koyduğumuz zaman güleriz, gülünç halde oluruz. Bu da sonunda Allah ile aramızda bir engele girer. Evet, bu bölümde neyi konuştuk? mümin insanın Allah'ın rahmetine yaslanıp bu sebepten Allah'ın azabına düşmesinin nedenlerini konuştuk. Çıkışlarını konuştuk. Asıl ne olması gerektiğini konuştuk. Sonunda nasıl genel hatlarıyla ile baktığımızda Allah ile aramıza mesafe koyuyoruz. Allah ile aramızdaki köprüleri neden yıkıyoruz? Bunu değerlendirdik. Allahu Teala'dan salih müminlerden olup rızasını kazanmayı hepimize kolay kılmasını niyaz ederiz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin